İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Beti Gülöngen. 27 Aralık 2013 Cuma günü 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programında canlı yayındayız ve bir süreden beri e, yaptığımız gibi bu yılın son e, Önce Sağlık programında da e, yıl boyunca e, olup bitenleri sağlıkta ve e, ülkemizde biraz trajik biraz komik olayları şöyle gazete küpürlerinden hareket ederek e, ele almayı düşünüyoruz. Ve bu yılın betüglü eğer uygun görürsen sen de en önemli olay herhalde gezi parkı gezi direnişi olaylarıydı. Ben tek şey söyleyeceğim tencere tava hep aynı hava. Baśna, buyruk, kararłar dam, fermalar dam, illya. Bi ole, kelam böyle, kelamlar dam, yasaklar dam, illya. buyruk, kararłar dam, fermalar Evet kardeş türkülerden dinledik tencere tava başbakanın tencere tava çalıyorlar söylevi üzerine yazılmış bir parçaydı. Tabi bütün o süreçte politikacıların ilginç söylevleri var. Örneğin Bülent Arıç gösterilerin ikinci gününde Yeniköy'de nikaha gitmiş anlatıyor. Diyor ki İstanbul'un en saygın iki ailesinin nikahı var en seçkin davetler katılmış... Dışarıda protesto yapılıyor. Onları rahatsız etmek kimin hakkı var diyor Bülent Arınç. Şamil Tayyar şunu bilin. Erdoğan diktatör olsaydı Taksim, Dersim olur. Mezar taşına hasret giderdiniz diyor. Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise vallahi sizi bir kaşık suda boğarız ama dua edin ki biz demokrasiye <gülüyor> inanıyoruz. Bizde kaba kuvvet ve eşkıyalık yok demiş Sayın evet. Melih Gökçek. Evet, evet, evet. Hüseyin Çelik'ten de bir cümle söyleyeyim sonra sözü sana bırakayım Erdoğan gibi konuşulanları dikkate alan çok az lider vardır Türkiye diktatörlük olmadığı için bu eylemler yapılabiliyor Gençler eve gitmeli kötü niyetlileri güvenlik güçleriyle baş başa bırakmalılar diyor Evet Bu arada bu geziciler e, neler oldu neler oldu hain oldu mesela. E, mesela e, kına yakın gezici hainler diye evet. başlıklar atıldı. O da e, bu olimpiyat oyunlarının kaybedilmesinin ardından e, işte evet. hükümet tarafından açıklama yapıldı. E, bu ba Bakan Kılıç ve Şamil Tayyar sanıyorum e, kına yakılmasının gerektiğini ifade eden birçok yazı yazdı Twitter'da ben de gözünü Olimpiyatların İstanbul'a verilmemesini Verilmemesi, oraya bağladılar evet, evet, evet. Ama sadece olimpiyatları kaybetmemiz değil. Biliyorsun gezi olayları İstanbul trafiğini bir iki hafta kadar felç etti. Bir de Marmaray bozulunca da Onun da müsebbi sorumlusu gezi geziciler katılımcıları. oldu değil mi? İşte o şeyde olimpiyat oyunda da Melih Gökçek yine olimpiyatı istemeyenleri hain ilan etmişti. Akde Peki olimpiyatlar deyince bir de Akdeniz olimpiyatları var. Akdeniz Aa, olimpiyatlarında milli takımın temsilen bayrağı taşıyan güreşli Rıza Kayalp... ...sizin yaptığınız eylemin nokta nokta vatan hainleri deyip meydanı Ermenilere bıraktınız diye... ...böyle ırkçı bir söylevden ötürü de ceza aldı. Neden böyle bir şey dedin... Allah Fakat Allah o Akdeniz olimpiyatları çok ilginçti. Ona mesela Mersin'de değil mi yapılmıştı? Mersin'de vatandaşlar giremedi evet. o olimpiyatlara bildiğim kadarıyla. E, belli seçilmiş insanlar önceden belirlenenler alındı. Ankara'da eylemlere katılan bir e, ortaokul e, öğretmeni e, Fersay Bozoklar'a eylemde e, katıldığı için ve polis şiddetini öğrencilere anlattığı için maaş kesme cezası verildi. Evet. Polis şiddetine evet. öğrencilere anlattığı için. Gerçekten böyle çok inanılmaz şeyler var şimdi o gazete küpürleri bende de vardı onu birazdan bulurum mesela bir hemşireye buldum e, gezi mobingi evet. gezi direnişi sırasında yaralılara yardım eden sağlık emekçilerine uygulanan baskılara bir evet. yenisi daha eklendi diyor gazete haberinden okuyorum. O, ok meydanında görev yapan e, ses üyesi hemşirenin görev yeri değiştirildi Tabii. sadece yardım ettiği için. Nedenler arasında hastalara ve yoğun bakımdaki bir kişiye yardım etmek. Tabii ee, katılan asistanlara bizim öğrencilerimize fakültesinin görevlilerine revirde çalıştım mı? Gezi olaylarında yaralanan birisini tedavi ettim mi? İlaç verdim mi? Soruşturması oldu daha sonra... Sektör değiştirildi eczanelere de ilacı nereden aldın önce daha sonra ilaç satan eczanelerin peşine düşülüp e, o eczaneler belirlenmeye ve cezalandırılmaya çalışıldı. Evet, evet gerçekten, gerçekten. Tabii ironik tarafları da var çok da e, yaratıcılık vardı o, o süreçte. Başbakan meydanlardan sordu bunlar 28 Şubat'ta neredeydi diye. ...Twitter'dan cevap geldi, crash'teydi. diye. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani yani çok çok muhteşem. <gülüyor> Çünkü 20'li yaşların yoğun olduğu bir şeydi değil mi? Milyonlar tabii, tabii, tabii. diyelim. Evet, bakın, eski İçişleri Bakanı, pardon Muammer Güler... ...polisimiz destan yazdı dedik biliyorsun o dönemde. Evet. Ee, biz bizi seven, bizimle beraber olan insanlara asla sıkıntı vermeyiz deyip... ...aşırı şiddet kullanan polislere üç günlük maaş kesintisi cezası verdiğini ilan etti... Başbakan evet. da o sırada ey Nobel'den sonra ey geziciler diye sesleniyordu. Evet. Mesela Eskişehir valisi de çok güzel şeyler cümleler sarf etti biliyorsun. Ali İsmail Korkmaz öldürüldüğünde ona kendi arkadaşlarının zarar evet. verdiğini bildirmiş gazete haberlerine. Ve vali öldüren arkadaşlığın ...polis ve sopalı siviller arasında olduğuna işaret eden belgeleri de görmezden geldi diye bir haber var. Başbakanın o süreçte Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Teskin toplantısında bir konuşma yapmış. İstanbul'da olaylar başladığında birileri çıkıp 6 ay tüketmeyelim demiş. Esnafı çökertirsek hükümeti de deviririz anlayışı var bunlarda diye. Hı hı hı. Tabii bu arada bu Abdullah Cömert'in soruşturmasında işte şüpheli polislerin ifadeleri çok ilginçti. Yine bir gazete haberi. Diyorlar ki gaz fişeğinin öldürücü olduğunu bilmiyorduk. Evet. Bu çok gerçekten ilgimi çekti benim. Ee, nasıl oluyor da böyle bir ifade e, verilebiliyor? Aslında e, gezi e, olaylarına katılanların e, önemli bir suçunun ne olduğunu biliyor musun? Çadırda kaçak elektrik kullanmak. Bundan ötürü bir Şaka dava açıldı. Bir soruşturma açıldı. Çadırlarda kaçak elektrik kullanımı ile ilgili bir de tweet atma yoluyla halkı eyleme ve isyana teşvik etmek <gülüyor> konusu da var. Bu herhalde dünyada ilk olsa gerek. Evet. E Birçok konuda ilkiz birazdan ona çok? yani Biz ilkleri de seviyoruz. Evet. Bu arada Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde öğretim üyeleri hakkında izinsiz kitap okudukları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Hocalar gezi eylemleri sırasında rektörlük önünde kitap okuyarak duran insan evet. eylemi yapmıştı. Evet. Ne oldu Ç acaba soruşturmalar? Çanakkale'de değil mi bu? Çanakkale. Çanakkale'de ilginç şeyler oluyor. Daha e, yakın bir tarihte de ile yazı yazan yine Çanakkale'de 13 yaşındaki çocuğa 6 yıla kadar hapis cezası istenerek yargılandığını biliyoruz. Yine Çanakkale'den bu. 6 yaşındaki 6, çocuk. Yani 13 yaşında çocuk 6 yıla kadar hapis. He, 13 oldu. E, güzel. Tabii bu arada tiyatroculara, <gülüyor> sinemalara hani ödeneklerin kesilmesi, dizilerin, televizyondan kaldırılması oldu. Sanat yönü varken bir de işin spor yönü vardı. Taraftarlara direniş yasağı getirildi. Bu arada tribünlerde gezi sloganları yasaklanırken hmm. mürsi yanlısı sloganlar, mürsi atkıları falan serbest bırakılıyordu. Ve Beşiktaş-Gahatsay maçı sırasında bir takım taraftarlar sahilince savcı... Acaba aranızda devrimci sızdı mı diye soruyor ve soruşturmayı o şekilde yürütüyordu. Gerçekten ilginç. Evet e, tabii farklı e, demeçler var diyorduk. Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü gezi, dinsizler, PKK'lılar, sarhoşlar, faizciler ve CHP zihniyeti yapmıştır dedi. Böyle bir demeci vardı. Kim dedi Rotterdam bu? İslam Üniversitesi Rektörü Rotterdam. Evet. Hı çok güzel. Ee, tabii şu çok önemli. Ee, şimdi bir e, gazete haberinde şöyle bir şey var. Gezi dünyada Türkiye algısını bozdu diyor Ali babacan ama bunu e, hasar bırakarak yani Türkiye'ye bu haberlerin geçtiğini söylüyor. Ama ben şöyle bir şey e, ifade edeyim. Hakikaten Gezi dünyada Türkiye algısını bozdu. Hı. İnsanlar çok daha dik, çok daha farklı bir Türk ya da işte vatandaş imajı çizdi gibi geliyor bana. Evet, gel birazcık e, Boğaziçi Üniversitesi Korusunun çapulcumsun varvayına kulak verelim. Vay vay, Dziękuje za oglądanie. Dziękuje za oglądanie. Dziękuje za oglądanie. Dziękuje za oglądanie. Dziękuje za oglądanie. Dziękuje Gaz maskesi Dziękuje za oglądanie. Dziękuje za oglądanie. Dziękuje za oglądanie. Dziękuje za gel, Hakkın için üşenme, gel Kalkın için bulanar bir çare Halk ayaktadır Taksim yolunda barikattadır Çapulcu musun bay bay Eylemci misin bay bay Çapulcu musun bay bay Eylemci misin bay Çapulcu musun bay bay Jimmy bay bay Simbaiba, bay bay Cześć bay Cześć Cześć Cześć çeşit Cześć Cześć Cześć çeşit Cześć Cześć Cześć Cześć Cześć Cześć Cześć Cześć Cześć Cześć kayaktadın yolunda harikattadın çapulcum musun bay bay eylemcin misin? misin bay bay, bay. çapulcum musun bay bay eylemcin misin bay bay çapulcum bay. musun bay bay eylemcin bay, bay. Bay. 27 Aralık 2013 Önce Sağlık Programı 94.9 Açık radyodayız ve yıl sonu programında ülkede olup bitenleri konuşuyoruz. Çıplıcı olmak suç e, gibi al, hani şey yapılıyor ama Palalı olmak suç değil. Tabi. Değil palalı mısın vay vay <gülüyor> diye. Ben yani öyle bir şey düşünüyorum. Palalı mısın vay vay diyeyim ne güzel olur. Buradan e, şarkıyı alır da önerim. E, çok ilginç gerçekten e, gezi eylemlerinde Palayla çevredekilere saldırırken <gülüyor> ...görüntülenen ve sonra Fas'a kaçan Sabri Çelebi Türkiye'ye döndü. Mahkemede savunması alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bu da tabii çok ilginç, o görüntüleri hepimiz izlemişizdir. Cidden bir can güvenliği söz konusu vardı. Ve bu Palalı'nın e, oradaki polis memuru arkadaşlara ben sizdenim amirim evet. diye seslenen kayıtları da var. Aslında tabii bu olayların ne zaman hazırlandığını biliyoruz. Egemen Bağış daha doğrusu saptamış bunun Gezi olayları yıllar önce planlandı demişti. değil mi? Evet. Faiz lobisi değil o zaman. Ama faiz dobisinin hazırlık dönemi var yani. Yıllara dayanıyordu bu olayların hazırlanmasını. Ankara'da gözaltına alınanlara emniyet müdürlüğünden ilginç sorular soruldu ortaya çıktı. Sorular şöyle. Hükümeti yıkmak ve uluslararası platformda zor durumda bırakmak amacıyla gerçekleştirilen eylemlere neden katıldınız? Tanımlama yapılıyor ya da talimatı kimden aldınız, eylemi kim ya da kimler organize ettiği gibi. Evet. Çok ilginç. Demin söylediğim Palalı vardı ya o şeyde haberdi. Palalı serbest bırakıldı ama Palası incelemede biliyor musun? Öyle Tabii. mi? Tabii. <gülüyor> palalı mısın vay vay. Başbakan <gülüyor> Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da bulvar vay. açılışında yine Gezi Parkı protestolarını eleştirmiş Ağustos ayında. Ağustos ayında. Ağustos'un son günü 31 Ağustos'ta. Hı hı hı. Acaba hayatınızda bir yere ağaç diktiniz mi? Çünkü Başbakan'ın e, bu çevre, ağaç ve yeşili olan merakını çeşitli platformlarda sık sık dile getirdiğini biliyoruz. Ama bu arada üçüncü köprü ve bağlantı yolları inşaat için ormana, taş ocağı ve beton santrali gibi 28 de sizin kurulacağı ortaya çıkmış. İnanılmaz bir ağaç katliamı olacak orada. O çok da önemli değil herhalde. <gülüyor> e, Ottü'de binlerce ağaç kesildi biliyorsun. O haber şu anda önümde yok ama gerçekten evet. çok içimizi acıttı o ağaçların kesilmesi. E, bu arada <gülüyor> e, üniversitelerde gerçekten yine konuşacağız ama geziyle i̇lginç ilgili, şey ilgili ilginç şeyler oldu. Hı. Mesela İzmir Ticaret Odası e, Başkanı Ekrem Demirtaş'ın mütevelli heyeti başkanlığını yürüttüğü İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde gezi eylemlerini destekleyen iki akademisyene telefonla işine son verildiği bildirimi yapıldı. Ee, ve patron üniversitesinde Gezi destekçisi istemiyor diye Nerede bir bu? başlık İzmir Ekonomi Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Bursa'da da oldu böyle e, diren e, boyun eğme diye bir t e, toplantıya katılan öğretim görevlisi hakkında Uludağ Üniversitesi rektörlüğü soruşturma açmıştı Tabii bütün bu olup bitenler arasında galiba buradan birisine selam göndermek lazım bu gazi, Gezi e, direnişinin ilk günlerinde eylemciler tarafından review olarak kullanılan ve daha sonra özellikle içeride içki içildiği tartışmalarıyla gündeme gelen Dolmavahçe'deki evet. Bezmi, Alan Valide, Sultan, Camii, Müezzini ve imamıyla ki görevden alınan o kişiler herhalde buradan bir merhaba diyelim. Evet, indir. merhaba. E, gezi e, olaylarında, gezi direnişinde bir de e, taklitler var biliyor musun? <gülüyor> Birincisi Zaman Gazetesi. Aradan aylar geçtikten sonra Zaman Kardeşlik Zamanı deyip gezi direnişinin hani sembol haline gelen baret, ve Gözlük. gözlüklü bir genç çocukla işte e, kaskıyla bir polisi birlikte gazeteye okurken e, gösteren sloganları vardı ama benim en çok sevdiğim metro için şu slogandı her yer metro her yere metro evet o hala devam <gülüyor> ediyor biliyorsun o hala Şimdi bir de tabi şey var bu gezi eylemlerinin e, İlk günlerinde gaz fişeyi yüzünden bir gözünü kaybeden e, çağdaş e, küçük battal e, önce gözü alındı sonra gözaltına alındı diye evet, çok, haberler var. Gerçekten e, bir... çok iyi değil. Kaç kişi gözünü kaybetmişti? Çok fazla. 14 filan evet. civarında değil mi? Tabii iddianamelerde özel kıyafetleri usulsüz olarak kullanmak ve ibadethaneyi kirletmek suretiyle zarar vermek gibi e, iddialar var. Ya da yine iddianamede fotoğrafı. ...Twitter'dan ya da Facebook'tan... ...Neden paylaştığın örgütü var. Biliyor musun? Öyle Twitter'dan. mi onu Öyle bilmiyorum. Evet. Peki gezi olaylarına ait sende... ...herhangi bir şey var mı? Bizim var. söyleyeceğimiz bu... ...trajik e, söylevlerin... ...üzerine. Yani... ...birbirine benzer şeyler ama her bir haber... ...kendi içinde ayrı bir... E, ...tez konusu diyebilirim. Yani bir akademisyen olarak... ...mesela... E, ...Tarsus e, ilçe milli eğitim müdürü... ...bir şikayet dilekçesini dayanak yaparak... ...tüm okullara bir yazı göndermiş... Yazıda öğrencilerin çapulcu, saygısız oldukları ve ahlak ha. kurallarına uymadıkları iddia edilmiş. Ee, müdüre göre öğretmenler de laka etmiş. Böyle şeyler var yani bu kadar çok örnek ki hani hakikaten e, inanılmaz bir arşiv e, oluşabilir. İnanılmaz kitaplar hat, yazıldı yazılmaya Tabii. devam edilebilir ve bence çok sayıda tez çıkabilir. Evet kesinlikle. Önemi herhalde yıllar sonra çok daha iyi Kes, anlaşılacak. Sen parça çalmadan İnsanlar. şunu da söyleyeyim. Yani mesela yine bir gazete haberini okuyorum. Ve direnişe katılanları cezalandırmaya devam eden e, yönetim torpillerde de gezi kriteri uygulamaya başladı. Yani diyorlarmış ki gezi çıkarsa siciliniz bozulur. Ha. Bu arada şu çok ilginç e, devlet kurum ve kuruluşlarına girmek için iktidar partisinden bağlantı bulmak e, yeterliyken diye idare ediyor gazete. Ee, artık sosyal medya sicilinin hükümet açısından temiz olup olmadığına da <gülüyor> ne? bakılıyor. Ne? Sosyal medya evet, sicili so sosyal, güzel. <gülüyor> bu çok hoşuma gitti. Sosyal medya sicili çok önemli. Evet yani bir deliryum yaşandı. Hem bu olaylara tepkiler, yorumlar, faiz lobileri işte dış güçlerden başlayıp bütün söylevler Gel bunu biz bir şekilde e, karşılayalım. Müzikle karşılayalım. The Caff Time banddan dinleyelim. Tintin. Zdjęcia 9. Açık Radyoda önce Sağlık Programındayız 27 Aralık 2013 günü yılın son önce Sağlık Programını yapıyoruz Gezi olaylarının değindik. var mı ilave var. için var. lütfen Olmaz alayım mı? yani bu kadar gazete küpülerin arasında gömülmüş durumdayız gördüğün gibi tabii ki birkaç tane daha okuyup hani başka haberlere de geçelim ama şunları okumadan geçemeyeceğim bir tanesi hani bu etem sarı sürüyü sarı sülüyü öldüren memurun Ee, koruma memuru olarak e, bir başka ile Şanlıurfa'ya galiba atandığı ve bir gazete haberi var şöyle söylüyor e, işte isim vermeden okuyayım yani atama kararına tepki gösterildi ve Şanlıurfa'da yaşayan bir vatandaş eğer bir koruma talep ederse şansına e, bu polis denk gelebilir <gülüyor> evet. katillikle suçlar çok ilginç. Sonra işte biliyorsunuz peruk taktılar mahkemede evet. falan kendisine. En son şunu söyleyeyim. istifa eden İçişleri Bakanı Muammer Güler. Gezi olaylarında gider ayak bir itirafta bulundu. Toma suyuna biber gazı koyduk dedi. Evet. Bu evet. tabii gerçekten çok altı çizilmesi gereken bir haber. Peki bu dosyayı kapatalım gelip 2013 yılının en önemli buluşlarına bir bakalım istersen tamam. Science ve Nature dergilerinde yıl sonunda 2013 yılının en önemli bilimdeki buluşları özetleniyor. Bunların içinden dört tane tıpla ilgili olanı seçtim bir tanesi beyin hücrelerinin ölümünü engelleyen protein bulundu Şimdi beyne giden damarların tıkanması sonucunda oksijensiz kalan beyin hücrelerinin kısa sürede ölmeye başlaması ve bu durumun felce neden olduğunu biliyoruz. Oxford Üniversitesi araştırmacıları beynin belirli bir bölümünde kalan hücrelerin hamartin adı verilen bir protein üreterek uzun süre oksijensiz ortamda yaşamlarını sürdürdüğünü saptamışlar. Kısacası eğer bu protein diğer hücreler tarafından da üretilirse artık <gülüyor> beyin Hücrelerin oksijensiz kalması sonucunda felç ortadan kalkacak. Böyle bir şey var. İkincisi parmak ucu kadar hassas yapay de, e, deri sap e, bulundu. E, Amerika Birleşik Devletleri Atlanta'daki Georgia Tech Üniversitesi'nde... ...Profesör Zank ve arkadaşları akıllı deri ürettiler. Üzerinde 8000 bin kadar transistör bulunuyor. Bu deriyle robotlar artık hasla, hassas işler yapabilecekler... ...ve elini kaybedenlerin robot elleri artık his duyacaklar. Çok, bu çok, ilginç bir şey. İlk okuduğun haber de <gülüyor> çok önemli bence. Bir üçüncüsü, üç tane elan kısıtlı kalalım. Kanserle ilgili sağlıklı dokuyu ayırabilen cerrah bıçağı. Bu da İngiltere'de Imperial College of London'da öğretim üyesi. Bir kimyacı, Takat isimli bir öğretim üyesi. Özel bir bisturu geliştiriyor ve elektrokoter denilen cerrahi bıçağıyla hastaların dokuları kesilirken kanserli dokularla sağlık dokuların çıkardıkları dumanlardaki gazın yapısını inceleyip Farklı gaz çıkardıklarını bu farklı iki hücrenin kanserli ve normal doku hücrelerinin bu nedenle hiç işte patolojiye falan göndermeden kesit yaparken kesim yaparken cerrah hangi dokunun kanserli hangisinin sağlam olduğunu anlayabilecek. Hayır, bu, bu çok da ilginç çok, Tabii, evet, bir haber yani bunlar... geldi. Geçen sene biz onu okumuştuk galiba ya da hatırlıyorum ee, bir kedi. Kanserli hmm. hastayı tanıyıp önünde onun evet. yanına gidip duruyordu. Belki de böyle bir nedenle olmuş olabilir. <gülüyor> bir gaz çıkardı. Doğru olur bir yani olabilir. Peki bütün bunları dünya bunlarla ilgilenirken biz, biz, biz ne de, yapıyoruz? Biz de evet bizdeki haberleri verelim ama ben şunla başlayalım istiyorum. Bakan Erdoğan Bayraktar. Bu ayrıldı değil mi bakanlıktan? Ayrıldı. Ayrılan İstifa bakan. İstifa etti dendi. Evet, sonra görevden alındı dendi. Çevre ve şehircilik bakanı Türkiye'nin bir İslam ülkesi olduğunu konumu itibariyle mucitler ve kalem efendileri çıkaramayacağını ama bir ara eleman ülkesi olmak için çab çabalayabileceğini söylemiş. Ne, neyi? Ara eleman ülkesiyiz. Mucit çıkaramayız evet. diyor. Çıkaramayız diyor. Çünkü neden? Evet. Çünkü neden? Çünkü neden? E, o Şeref listesinde e, olan e, mesela öğrencimiz bir tane e, hemen ismini de söyleyeyim şurada gazeteden e, bulduğumda söyleyeceğim. Birden terör listesine geçiyor. Yani bizde böyle hatta rektörlükten Güven Kazım Altunkaya. Gerçekten şeref listesinde bir çocuk. Sadece arkadaşlarına yardım ettiği için terör listesine geçiyor. Veya işte bizde ne bileyim beden eğitimi öğretmeni hastaneye başhekim oluyor. Falan. Evet, hani Nasıl evet. şey yapacağız ki? Fakülteler ne... tabi ilginç. Örneğin Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde son üç yılda yaşanan istifalar sonrası tek öğretim üyesi kaldığı belirtilmiş. Bir üniversite düşün. Bunun bir fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tek bir öğretim üyesi var. Şimdi tabii CEO dönemi başladı. <gülüyor> bu, bu, üniversitelerde ve işte şeyde e, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde esas olarak... Her bölgeye, beş bölgeye ayrıldı mesela İstanbul. Her bölgenin başına bir genel sekreter atandı vesaire. Bununla ilgili ilginç haberler var. Sağlıkta CEO kaygısı diye ve bununla ilgili ilginç de iddialar atılıyor. Bakalım onları zaman içinde belki göreceğiz. Ama mesela bu arada üniversitenin ticarileştirmesine karşı çıkan öğretim üyesinin işte sözleşmesi... Iptal. ...kısaltılı iptal edilir <gülüyor> vesaire... ...Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni biliyor musun? Evet... ...O üniversitenin Tıp Mühendislik ve Fen Edebiyat Fakültesi'ne birer... ...Su Ürünleri Fakültesi'ne de iki doçent, ...İlahiyat Fakültesi'ne bir yardımcı doçant alınacak... ...gazete ilanı çıkılıyor... Ama ilanın yanında alınacak kişilerin evet, isimleri var. Evet o bende de vardı çok mi? süper. Evet, çok Oksana şey. ama onun ne, nasıl bir şey olduğunu. <gülüyor> yani, e, i̇şte e, alınacak kişilerin isimleriyle ilan verildi. İlanda kriterler yerine doğrudan <gülüyor> alınacak akademisinin ismi verildi. Sonradan evet. galiba istifalar falan oldu. Ha, tamam o zaman ya. bir tane de bende bir haber vardı sen oku ben onu bulayım. Ee, yani e, dini bütün eleman gibi bir şey bir ilan vardı o onu görmüştüydün çok, çok şey var e, çok e, yayın var bu sene boyunca ve çok çok fazla haber var ben sana tıpla ilgili bir e, haber okuyayım yine e, kısa adı SD kısaltmasıyla yayınlanan bir dergi var sağlık düşüncesi ve tıp kültürü dergisi hı hı. bunun bir sayısında işte dört tane makaleden örnek vereyim sana Hani nasıl dergiler olduğunu e, birazcık üzerinde düşünelim Tabip mi doktor mu o halde hikim kim başlıklı yazısıyla bir hekim hastası için ilk yaptığı şey ilk yapması gereken şey ona dua etmektir hekimin. Kitabı ve hikmeti indiren Rabbi ile irtibatını kesemez hikmet sahibi bir hekim ölümle savaşmak gibi anlamsızlıklarla zaman harcamaz diyor. Bunu kim diyor dedim? Bunu işte bir ekim adını vermeyeyim. He. Sağlık düşüncesi tıp kültürü aynı dergideki bir başka e, e, makale orada inancın hemşireliğe yansıması, spiritüel bakım, spiritüel bakım spiritüel. diye bir şey var. Evet. Anamnez yani öykü alırken iyi bir anahtar olabilecek spiritüel öyküler de alınmalı ki spiritüel distress diye tanımladığı bir hastalığın bulguları olarak da kişinin İlanç sisteminde bir rahatsızlık yaşayıp yaşamadığını sorgulanması gerekiyor. Şimdi demiş. ben burada hemen araya gireyim. Biliyorsun hani geçen siz Kocaeli'de de program evet. yaptığınızda şu anda yeni çıkan yönetmelik ve şeylerde artık görevli böyle toplumsal olaylarda da olsun, diğer yerlerde de hekim gidip hastaya müdahale edemeyecek. Evet evet, ee, evet bir Mesela şey var. bir kaza ne, olsa ruhsat mı? Ruhsat, ruhsat mı? Sorun Soru sorunu yani. nedeniyle. Demek acaba bu neden olabilir mi? Yani Allah orada hani dua edeyim. İlk yapması gereken şey. Evet, olabilir e, o... tabii. Yani aynı derginin bir başka yazısında ki bu bizim e, alanımızda, bizim uzmanlık alanımızdan ilgili. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden bir öğretim üyesi de tek kullanımlık tıbbi araç ve gereçlerin çok az kullanılmalarının pek çok ülkede uygulandığını ve bunun bir zararı olmadığını söylemiş. Ve son olarak da Gezi Park ile ilgili İstanbul Sağlık Müdürlüğü kamu yataklı sağlık hizmetlerinden ve acil afetlerden sorumlu sağlık müdürü yardımcısı bu dergiye bir yazı yazmış ve orada gezi olaylarını şöyle özetliyor olaylar 21 ambulansımızı tahrip ederek kullanılmaz hale getirdi ve hasar olarak da 43.000 TL il sağlık müdürlüğüne zarar verdi bütün bu olup bitenler diye böyle bir demeci var. Evet, bu arada tabii işte e, İTÜ'de zimmet skandalı, bilmem nerede zimmet skandalı falan gibi. E, mesela İTÜ'de maaş işlerinden sorumlu kişi yıllarca akademisyenlerin ek ücretlerinden kesinti yapıp cebine atmış biliyor musun? Ek ders ücretlerini, bunu bizim fakültede gösterelim, <gülüyor> önleme alalım. Bir de şu var, e, Afyon Kocatepe Üniversitesi kayıt sırasında... Yöneltilen bir anketle öğrencileri fişlemekle suçlanıyor diye bir haber var. Sorulardan bazıları hangi partiye oy verirsiniz? Hiç protesto gösterisine katıldınız mı? Aşağıdaki dini kimliklerden hangisi sizi tanımlıyor gibi. Biz üniversitelerde böyle şeylerle uğraşıyoruz. Hani sen demin okudun ya. Buna çok paralel bir şeyi Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü yapmış. Proje başlatmış Tekirdağ ...Milli Eğitim Müdürlüğü, hayırda ve iyilikte yarışıyoruz başlıklı proje. Projenin ana sloganı, bugün Allah rızası için ne yaptın? Böyle bir proje var. <gülüyor> o laf biliyor musun? Benim doktor öğrencim var ya Mehmet, ben her onu gördüğümde ona söylüyorum. Bugün <gülüyor> Allah için ne yaptın? <gülüyor> Engellilere de ibadethane zorunluluğu getirilmiş. Engelli çocuklar için hizmet veren bakım merkezlerine ibadethane yapılması şart koşulmuş. Ve e, üniversiteler e, suç cenneti olacak. Böyle bir haber var. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun bazı disiplin cezalarını iptal eden kararına can simidi gibi sarıldı üniversiteler diyor. Artık bilimsel hırsızlık, intihal, ihaleye fesat karıştırmak gibi suçlar hiçbir caydırıcılığı olmayan hafif cezalarla atlatabilecek Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun bir kararı uyarınca. Bu arada tabii Mısır, İran. Suudi Arabistan, Afganistan ve Malezya'daki çok sayıda İslami üniversitenin diplomaları YÖK tarafından Türk üniversitelerinkine denk kabul edildi. Bu da çok yeni yani bu yıl olan bir şey. Ve biliyorsun yine bizim programlarımızda konuşulmuştu. Bu Mısır ve Suriye'den gelen öğrenciler ellerindeki belgelere bakılmaksızın tıp fakültelerine öğrenci olarak ben işte mesela Suriye'de 3. sınıfta okuyorum dediğiniz ha, anda. Bir belge falan istemeden. Bir belge falan istemeden e, kabul ediliyor. Herhangi bir tıpkı. Evet. E, bu bölümü de istersen e, Başbakan'ın e, san, sanıyorum ekonomik işlerden ya da dış işlerden sorumlu danışmanı Yiğit Bulut'un bir e, gazeteye verdiği Almanya'daki dair. O Daiplezi. hangisiydi? Şu, jöle evet. sürendi değil mi? O kişi Türkiye emperyal olmak istiyor. Emperyalist değil şeklinde konuştu cümlesiyle. Kapatalım ve gel... ...istersen eski yıllara gidelim... ...bir Türkçe parça dinleyelim... ...Yeşim seslendiriyor... ...olmaz böyle şey... Są na sędzie, trzymają mi służbę. I Kim seslendirdi? Olmaz böyle şey. Yıllar öncesine gittik. 27 Aralık 2013 94.9 Açık Radyo'da önce sağlık programındayız ve yılın son programında bir yıl boyunca olup getirenleri şöyle gazete küpürlerinden hareketle e, e, okuyoruz ve sizle beraber öyle evet. bir hatırlama yapıyoruz. Demin e, ne dedim ya sana Ölmez. ilginç bir ilan vardı üniversiteden diye şimdi buldum onu müzik arasında. Çanakkale yine 18 Mart Üniversitesi'nden e, şöyle Ee, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi rektörlüğü tarafından öğretim üyeliği alınmasına ilişkin verilen ilanda Ee, psikoloji bölümüne alınacak yardımcı doçent kadrosunda aranan özellik aynen şöyle yazılmış. Hmm. Yaşam olaylarına dini yaklaşım konusunda çalışmış olmak. Yani dini yaklaşımlı bir yardımcı doçent aranıyor. Evet ama Rize'deki Lize, e, Öcep Tayyip Erdoğan Üniversitesi isim veriyordu. Bu en azından objektif Bu daha değil mi? Bu daha, değil mi? Bu daha iyi bir şey. Evet. Bu arada e, yani işte hani hakikaten sen adamlar nelerle uğraşıyor? Hücreden çıkan e, gazın ...ya da bir DNA'nın içindeki bir küçücük genin hareketine bakıyor. Biz de mesela tıp fakültesi açıyoruz. Mesela Balıkesir Üniversitesi tıp fakültesinde 13 ana bilim dalının hiç olmadığı evet. gazete haberlerinde... ...9 ana bilim dalında sadece bir öğretim üyesinin bulunduğu ortaya çıktı. Düşünebiliyor musun? Evet. Buradan hekim yetişecek. Şimdi e, biraz üniversitenin dışından bir haberle devam edelim istersen. Sel yayıncılık sahibi İrfan Sancı ve kitabın çevirmeni İsmail Yarguz e, genç bir Don Juan'ın e, maceraları isimli. Guillaume Apolliner'in Yıllar önce yazdığı e, kitabın çevirisini yayınlıyor sel yayıncılık ve müstehcenlik cezası veriliyor. Genç bir Don e, maceraları kitabına. ve bu konu yurt dışı basında filan da çok yer buldu. Fakat bu konuya ilgili e, sevgili dostumuz Cemal Bali Akal böyle ironik bir yazı yazdı. Ve bir hukuk dergisine yayınlanmak üzere yolladı yazıyı bilmiyorum yayınlanır mı. Diyor ki e, bu dava sürecinde iki bilirkişi rapor vermiş. ...bu davayla ilintili olarak... ...bilir kişilerin verdiği rapor şöyle diyor... ...hiçbir sanatsal veya edebi anlamı... ...bulunmayıp, basit, sıradan... ...ve bayağı olan bu kitabı... ...bir ailenin birlikte okuyup inceleyemeyeceğini... ...tiksindirecek... ...tarzda yazılmış... ...ve cinsi arzuları tahrik etme... ...işlevi gören bir kitap olduğunu belirtmişler... Ne, e, ...Cemal de bunu soruyor... ...tiksinerek nasıl... ...tahrik olunduğunu bilmesen de diye... ...başlayan yazısında... Ailece okunamayacağını söyleyip böyle cümbür cemaat okunursa e, kitap okunup bittikten sonra ortada familia fişmekan kalmayacağını düşünmüşler. Yani ailece kitap okumunun Fransız yargısı içindeki yerini sorgulamış. Ve çok da hoş bir yazı sevgili Cemal'in de kulaklarını evet. buradan çınlatmış. kat sen diyorsun ki yani bir üniversiteden biraz ben üniversiteden hemen geçemeyeceğim. Peki. Niye? Niye? Çünkü bir sürü haber de var önümde üniversiteyle ilgili ama önce şimdi biraz farklı bir konuya geleceğim. TÜBİTAK beyin göçünde makus tarihi değiştirmiş biliyor musun? Süper. Çok ya, iyi. Bu sevindim. çok iyi haber. Ben de sevindim. Ve gerçekten iyi maaşlar vererek yurt dışından. Türkiye'ye dönen bazı araştırma, tabii, tabii. Evet. araştırmacıların döndüğü haberleri var. Burada isimleri de var. Hakikaten bu hoş bir şey. Türkiye'ye beyin göçünün dönmesi. Peki ben diyorum ki bizim günahımız ne? Yani biz bu ülkede öğretim üyesi olarak görev yapıyoruz. Mesela nereye geleceğim? Emekli maaşlarına zam yapılmış. Mesela Kenan Evren. Ee, Kenan Evren'in maaşına da zam yapıldı biliyorsun. Ee, 15 liraya yükselmiş maaşı Kenan Evren'in ayda. Niye? Tabii ee, eski cumhurbaşkanı olduğu için. Ben de diyorum ki şimdi beyin göçü var. <gülüyor> Darbe yapayım mı? Ne <gülüyor> <gülüyor> ben diyorum ki emekli maaşlarına böyle zam var. Peki biz davalda sadece 600 yani devlet memuru olarak çalışan öğretim üyelerinin bu komik maaşların neden... Buradan da bir duyuru yapıyorum bu vesileyle. Şimdiki öğretim deyince e, tabii Amerikalı dil bilimci ve düşünür Nahum Chomsky'nin e, ile ilgili bir haber var. Yeni Şafak gazetesi 27 Ağustos'ta Burcu Bulut imzasıyla bir röportajı yayınlandı Chomsky'nin. Burada... Mısırda bugün yaşananlar Türkiye'nin gücünün sindirilememesinden kaynaklandı. Filan gibi cümleler var. Hani böyle Chomsky'yi izleyen, takip eden insanların hani pek bağdaştıramadığı bir söylevdi. Daha sonra e, anlaşıldı evet, ki, röportaja e, bir takım eklemeler yapmış Yeni Şafak gazetesi. Ş <gülüyor> sonra şaka da yapayım. İtiraf ettiler. Yalnızca üç cümle ekledik. Ne var ki demişler. Ama daha sonra daha fazla cümle ekledikleri ortaya çıkmış. Yani böyle bir şey niye yapılır? Ama <gülüyor> o bizde alışkanlık haline geldi galiba değil mi? Yani bir takım ee, işte deliller konusunda be, bu. Bakanlığı var öyle. İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ders kitaplarında sansürle ilgili bir soru önergesini Milli Eğitim Bakanlığı yanıtlıyor ve diyor ki evet işte Steinbeck'in Fareler ve insanlar hı e, hı ya da şey, hı hı. Şeker Portakalı gibi bu iki örnek ama daha çok fazla kitap var. E, bunlardan bazı bölümleri keserek okutuyoruz. Ne var ki diyorlar. Yani biz sansür uygulayamaz biraz kırpıyoruz ama sansür yok demişler. <gülüyor> bir de ga gazeteyle ilgili son bir seviyoruz, şey söylüyor. Evet. Bırakacağım sözü. Bu demin e, Chomsky röportajına parça eklenmesiyle ilgili olan haberden sonra... Takvim gazetesi, sıra dışı bir gazete. Şimdi önce e, tamamen sahte, tamamen e, kendilerinin yarattığı bu Christian Amampur'la röportajı yaptık diye bir haber çıkmıştı. Daha sonra o gazetenin haber müdürü Mevlüt Yüksel Gezi Parkı'na çıkmış. Bir ağaçla konuşmuş. Ne çektin be kızıl ağaç diye. Ağaçta cevap veriyor. Hiç iyi değilim bu olaylar beni yordu. Çok üzüldüm adeta mahvoldum diye. Böyle bir ağaçla diyalog var. Fotoğraf da var. Yani ağaçla konuşan bir genel yayın müdürü. O da ilginç bir, bir şey. haber herhalde. <gülüyor> bu arada iki tane rektör. İki rektör farklı üniversitelerden ikisinin sanata ve tarihe, arkeolojiye bakış açısı açısından çok ilginç iki evet. haber var. Bir tanesi bu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde ek bina, bu tophanede buraya Hı -hı. çok yakın stüdyo... Ee, bir ek binanın arsasında 6-7. yüzyıllara ait bir Bizans Hama evet. mı bulunuyor? Ve rektör de diyor ki lahit dışında bir şey çıkmadı canım önemli değil diyor. Ondan, ondan sonra, de çok... Hatta ondan memleketin her tarafında var diyor. Bu gerçekten çok ilginç bir bakış açısı bir rektör için. Bir de bu Gazi Üniversitesi e, rektör değil de rektör danışmanı E, nın açıklamaları var. Ne ile ilgili diyeceksin? E, şeyde e, gizlice e, üniversitedeki e, şey heykellerin e, kaldırılması söz konusu Hı. oldu biliyorsun. Oradan müzeye kaldırılmış. E, yani ne diyeyim bilmiyorum. Tokat'tan Heykelleri. bir haber vereyim sana. Tokat valisi Şerif Yılmaz bir fast food zincir lokantalarının şubesi Tokat'ta açılıyor. Açılış oluyor. Şimdi fast food şubesi açılıyor. Bir lokanta açılıyor yani. Hı. Cumhuriyet Başsavcısı, Belediye Başkan Yardımcısı, Tokat, TSO Başkanı katılıyorlar. Vali de var. E, töreni dikkat çeken yanı e, dualarla açılıyor. Yani bir fast food'u dualarla açıyoruz. Bu da herhalde e, helal fast food falan gibi bir şey oluyor. Helal fast food olabilir. O o an, her an, helal şeyin şeyler var. var. Yani. Bu, haberler var aslında. Evet. Ee, helal... helal kan var biliyor musun? Helal, helal kan var. Kan. İlaçlarda helal haram dönemi başlayacak. Çünkü doçent doktor İlker Alat hastaya verilecek ilaçların helal mi haram mı oldukları yönde bilgi içerilmesini ve prospektüse bu konuda bilgi yazılmasını istediler. Tabi helal derken hemen haber var. Bir ilaç değil ama başka bir şey. Helal sex shop açıldı bu sene biliyorsun. Hayırlara vesile oh, oldu inşallah. Yani. Evet helal sex shop vardı. Bu da iyi Türkiye'de mi bu? Türkiye, yok tabii yani. Imperial <gülüyor> <gülüyor> olacağız diyor di, Imperial olmayacağız ne? Imperial, İngiliz değil ama emperyal olacağız diyorduk. Bu arada Ankara'da Sokullu Mehmet Paşa Camii'nin avlusuna kurulan bankamatik cemaati ikiye böldü. Bunu biliyor muydun? Yok bilmiyorum. Kimi Faiz Saram bankanın camide ne iş var derken, kimi de gelir camiye kalıyor ne var ki bunda demiş. Ya evet aslında çok şey var. Bu sahte ilaçları da bir ilgili bir haber okuyalım istersen. Okay. Değil mi? Yani. Rus, Çin ve İtalyan mafyasının yön verdiği sahte ilaç ticareti küresel ölçekte bütün ülkelere yayıldı e, diye haberler var. Özellikle bu kanser ilacı olan Avastin ile evet. e, ilgili olarak şebeke ve bununla ilgili Türkiye'de de bir önemli merkez kurulduğu söyleniyor. İnternetten alınan her iki ilacın bir tanesinin İnternetten sahte alınıyor, olduğu evet. söyleniyor. O nedenle e, çok dikkat etmeli. Şu iki gündür öğrenci olaylarının konusunun Noel Baba olduğunu biliyorsun değil mi? Şimdi birincisi e, aynı grup yani e, hangi grup oldu Müslüman Gençlik Grubu bir süre önce Sivas katliamı davasının zaman aşımından düşürülmesine karşı pankart atan öğrencilere saldırdılar. Sivas'ta yaktık yine yakarız sloganıyla saldırdılar. E, dün de aynı grup Noel Baba maketlerini e, işte patlattılar ve Noel Baba'nın e, uygun olmadığını e, yılbaşı kutlamalarına karşı olduklarını. İşte Müslüman mahallesine Salihango satma dediler ama aslında 2013'ün ilk geyiği ilk yılları, günlerinde Noel'de Çam'da Türk geleneğiymiş. Ha, e, evet hatırlıyorum haberi, Noel doğru. ve yılbaşı gibi kutlamaların Orta Asya'daki eski Türklere ait bir gelenek olduğu da söylendi. Madem gençlikten bahsediyoruz gel bir parça dinleyelim. İster misin? Dinleyelim. Hadi bunun parçayı Selahattin Seçti çok seviyormuş Ammari Davit'i. Ammari Davit seslendiriyor neşeli gençleriz. Yaşama severiz, çividi vididi Bir Bir Biz. Tchibidubi, tchibidubi, tchibidubi. Ja my serwis, chwili chwili, chwili chwili, chwili chwili, chwili Anne-Marie David seslendirdi. Neşeli gençleriz biz. Biz var mı bilmiyorum. Galiba. Neşeli gençleriz. <gülüyor> Neşe. Valla bu neşeli gençleri artık leylekler getirecek. Niye evet. diyeceksin? Çünkü e, bu şey Ömer Tuğrul İnançar e, bir tasavvuf düşünürü ve avukat olanın bir açıklamaları oldu. Bu hamile kadınlarla ilgili hatırlarsın böyle karınla sokakta gezilmez yedi sekiz aydan sonra anne adayı biraz hava almak ha, için gebelim, beynin evet. otomobiline biner biraz dolaşır dedikten sonra e, hamile hanımlara çok ileri derecede olanlara diyor ki zaten kanun izin veriyor doğumdan önce bunu diyor hani sen gezesin tozasın diye vermiyor. E, ha, evde otur diye. Evde otur e, sokakta gezme diye. Onun için artık bakalım. Ya Hamilelik bu, de biraz e, sıkıntı gezmek için engel olması gibi AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut maalesef şimdiye kadar kız ve erkek öğrencilerin birlikte eğitim yaptırılmasını büyük bir yanlışlık olarak değerlendiriyorum İnşallah de. bu yanlışlıklık önümüzdeki dönem içinde düzeltilecek bir Biz de dönüştüm. böyle kızla erkekli program yapıyoruz aslında yapmasak mı? Ne dersin bilmiyorum. <gülüyor> Demin e, o, üniversitelerden bahsederken şunu kaçırmışım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ağaçlar kesildi ve gündeme geldi ya. O e, konu gündemdeyken ...sabah gazetesinde bir haber çıkmış... ...bir demet gazetenin Ankara... ...iki yazarı Hüseyin Kocabıyık yazmış... ...demiş ki, ODTÜ'yü kapatalım... ...önerisinde bulunmuş, şu ODTÜ denen... ...üniversite olmamış olsa Ankara ne kaybeder... ...demiş, gazete bunu... ...benim bu haberi aldığım gazete çok güzel başlıyor... ...sen kapat biz geliyoruz... diye haber veriyorlar... Çok güzel ya biliyorsun bu kızlı erkekli kulaç atanlar da var değil mi yani kötü onun için başbakan da Rize'de yaptığı konuşmada kadınlara ayrı erkeklere ayrı havuz etti Adana valisi böyle törenlerde iyi konuşmalar oluyor. Törenlerdeki politikacıların demeçleri ve söyleyelerinden çok güzel ve ironik haberler çıkıyor aslında Adana valisinin 10 Kasım törenlerinde. E, ...Gavat demedim, Kavas demiş olabilirim... ...hatırlıyorsun <gülüyor> Atatürk'ün ölümünün... ...75. yılının adıyla yapılan törende... ...vali Hüseyin Avni Coş... Adana, ...sonra yılın vadisi çıktı... ...sonra yılın vadisi valisi, tabii, ee, tabii, tabii. Yılın vadisini, e, valisi vadisi, valiliğine aday gösterildi... ...Kavas tabi hemen gazetelerde... ...küçük böyle bir kareler içinde... ...Kavas ne anlama geliyor falan <gülüyor> dedi gibi... ...haberler çıkıyor... Evet gerçekten öyle. ...başka ne var mesela çok önemli... ...Yılın belki en önemli olaylarından bir tanesi... ...İstanbul'da... E, bir e, trafiğin Boğaz Köprüsü'nün ve çevre yollarının trafiğe kapatılması gündemdeydi. Antalya'daydı 10 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Avrupa e, Golf Turu final serisinin 3. ayağı olan Turkish Airlines Open 2013 için 6 Kasım Çarşamba günü Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods Boğaz Köprüsü'nde Asya kıtasından Avrupa kıtasına atış yaptı. Bunun için 2-3 saat kapandı bu, galiba Boğaz Köprüsü ve İstanbul trafiği iyice e, kilit haline evet. dönüşmüştü. Bu arada e, artık polis turistlerin kavgasına da biber gazıyla müdahale ediyor. Evet. Bu da çok ilginç. Marmaris'te böyle bir olay yaşandı. Turistlere biber gazıyla müdahale edip ayırdı. E, bir de tabii şu e, Türkan Saylan'ı anmadan geçemeyeceğim. Kendi Lepra Hastanesi'nin kurucusu bile evet. Diyorsun. Ama artık internet sitesinde e, Türkan Sayın'ın ismi kalkmış durumda. Evet. E, şey de söyleyeyim, e, şimdi zamanınızda çok kalmadı yine her zaman olduğu gibi biz bu haberleri yetişemedik. Yassıada'da da biliyorsun e, bu imar şey değiştirildi evet. izinleri. E, oraya bir açık doğal müze yapılacaktı ama e, altından farklı şeyler çıktı e, yine bir inşaat yapımı söz konusu yasada da. Peki benim okuyacağım son haber e, başbakan Erdoğan'la ilgili gece gündüz sek halinde kafa kıyak dolaşan nesil istemiyoruz demişti e, sayın başbakan ama bir istatistiklere e, eriştim. Şimdi burada son 10 yılda Türkiye'deki içki tüketimine, hani başbakan böyle diyor ama bira tüketimi son 9 yılda 218 artış göstermiş, rakı tüketimi ülkemizde 2004-2013 yılları arasında yüzde 272 artmış, keza şarap tüketimi de 38 milyon litreden 60 milyon litreye geçmiş, üstelik de fiyatların çok artış olmasına rağmen. Evet, Beşikül. şeyi tabii söylemek lazım. Bu Ali Ağaoğlu'ndu galiba. Maslak 1403 evet. değil mi? Ee, onun çok güzel bir açıklaması var. İnsan doğa bağını güçlendirecekmiş yaptığı evet. yapılar. Bu arada sen işte şey camiden dolma bahçeye, imamdan falan bahsettin ama Ya da bu otürek şeyden aslında haksızlık ediyoruz. Başbakanın çok güzel açıklamaları var. Mesela ülkemizde cami sayısında rekor artış olmasına rağmen diyor ki bizim yolu yol yapacağım ben. Hı. Yolun önüne cami çıksa bile yıkabiliriz. Evet bu, bu önemliydi. Bu önemli. Peki programın sonuna geldik ee, ve programımızı yine bir parçayla bitireceğiz. Parça ee, bir Noel parçasının Türkçe versiyonu. Bunu dinlerken kendi, ben... Ama ben son haberimi domuzların <gülüyor> kentsel dönüşümüyle bitirmek istiyorum. Üçüncü köprü e, yol şeyi üzerinde ne derler? E, o i̇nşaat hattı, inşaat hattı ha. üzerinde domuzların kendi olağan alanlarından <gülüyor> çıkıp yüzerek artık karşıya geçtikleri... <gülüyor> yüzen domuzlarımız ve yüzen domuzlarımızın olduğunu... ...söyleyerek Peki bitirelim. Peki efendim programın sonuna geldik. Ee, size veda ediyoruz. Ee, hepinize e, sağlıklı, mutlu bir yeni yıl... ...biraz barış, biraz akılcı... E, ...olayların yaşandığı bir ülke... E, ...olması dileğiyle... Yani ...ülkemizin böyle dileklerle... ...kapatalım. Evet ben de artık hakikaten her sene işte... ...böyle huzur, barış, o bu filan diliyorum ama... ...ben bu sene biraz artık insanlara... ...bilimsellik, bilime inanmak... Akla inanmak, aklın getirdikleriyle yaşanacak bir 2014 diliyorum. Evet bitirme parçası e, Haydi Hindi. Hepinize iyi yıllar. İyi yıllar. Hoşçakalın. <gülüyor>